Bir pazartesi sabahından daha günaydın. Bugünün ilk kampanyasının sahibi Ateizm Derneği. Gömülmek zorunda değiliz. Dünyada pek çok ülkede insanlar vasiyetleri üzerine öldükten sonra yakılıyor. Türkiye'de de cenazesinin gömülmesini değil yakılmasını isteyen birçok insan var. Ancak krematoryum yani yakma fırını tesisi olmadığı için bu istek karşılanamıyor. Öldükten sonra yakılan kişilerin oranı Japonya'da %99.85 Hindistan'da yüzde 85, İsviçre ve Danimarka'da yüzde 76, İngiltere'de yüzde 72, İsveç'te yüzde 70, Hollanda'da yüzde 50, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 40. Türkiye'de ise herkesin cenazeleri kendi istediği şekilde değil, belediyenin uygun gördüğü şekilde gömülerek defnediliyor. Halbuki 1930'da yayınlanmış olan Hıfzıza Kanunu, talep edildiği ve onay alındığı takdirde belediyelere yakma fırını kurma yetkisi vermiş. Kanunen belediyelerin krematoryum kurması ya da kurdurması konusunda hiçbir engel yok. Belediyelerse bugüne kadar talep olmadığı gerekçesiyle adım atmış değiller. Görünen o ki ancak bizler talep ettiğimiz takdirde belediyeler krematoryum açabilir ya da özel firmalara yaptırabilir. Çok pahalıya ya da işletmesi zor bir sistem değil. Yapmamız gereken kaç kişinin yakılması istediğini belediyeye bildirmek. Eğer çok kişi olduğumuzu görürlerse talep yok bahanesi ardına sığınamayacaklardır. Nasıl defnedileceğine karar vermek herkesin kendi hakkıdır. Herkesin kendi istediği şekilde defnedilmesini sağlamalıyız. En yüksek nüfuslu ve en büyük bütçeli ilimiz olduğu için İstanbul'dan başlamaya karar verdik. İmzalarınızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ileteceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız. Öldükten sonra vücudunun yakılmasını isteyenlerin haklarına saygı gösterilmesini destekliyorsanız siz de kampanyayı imzalayabilirsiniz diyor Ateizm Derneği. Belki Change.org'da en çok kampanya açılan konulardan bir tanesi öğretmen atamaları. Şimdi de böyle bir kampanyaya yer veriyoruz. Bakalım, dinleyelim. Şubat'ta 1500 müzik öğretmeni ataması yapılmasını istiyoruz. Günümüz şartlarında bilime ve bilgiye olan ihtiyaç hızla artmakta. Dolayısıyla eğitim kavramı daha ön plana çıktı. Sanat yoluyla eğitim konusunda en önemli eğitim yollarından biri ise müzik. Müzikte sanat dalları içerisinde etki alanı en geniş branşlardan biri. Okul öncesinden başlayarak eğitimin diğer kademelerinde kişisel gelişim, yeteneklerin ortaya çıkarılması ve bilinçli bir şekilde kullanılması, sosyal ve toplumsal konularda etkili iletişim kurulması gibi birçok önemli işleve sahiptir. Okullarda geçmişten gelen zengin öz kültürümüzün, Türk müzikisi ve dünya müziklerinin, daha sağlıklı, anlaşılır, doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için müzik ders saatlerinin haftada ikiye çıkarılması ve müzik eğitiminin okul öncesinden itibaren branş öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde aktarımı büyük önem arz etmektedir. Önemli olan bir başka konu ise Hatip okullarında müzik dersinin öneminin fark edilmemesidir. Özellikle İmam Hatip liselerinde Türk musikisinin öğretilmesi okullarda okuyan kardeşlerimizin seslerini daha etkili kullanması, diyafram eğitimlerinin ve Türk müzik isim makamlarının doğru bir şekilde öğretilmesi ve bilinçli kullanımının sağlanması hem öğrenciye hem de topluma fayda sağlayacaktır. Bizler atanamayan müzik öğretmenleri olarak okullarda müzik derslerinin öneminin arttırılması, ders saatlerinin çoğaltılması, her okulda müzik sınıflarının oluşturulması, her öğrencinin bir enstrüman öğrenmesi için gerekli altyapının sağlanması ve Şubat ayında yapılacak olan öğretmen atamalarında en az 1500 müzik öğretmeni atanmasını talep ediyoruz diyor. İşte yine atama bekleyen öğretmenler bu sefer müzik öğretmenleri bir kampanya açmış. Şimdi de Samsun'a geçiyoruz. Kampanyanın sahibi Ozan Yalçın 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki ulaşım sorunu için açmış bu kampanyayı çözüm istiyor kendisi. Diyor ki 24 Kasım 2015 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi sınırları içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi önünde Samulaş şirketine ait E1 kodlu yolcu otobüsü iki üniversite öğrencisini çarpmak suretiyle yaralamıştır. Yaşanan bu vahim olayda göstermiştir ki 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getiren öğrenciler için oluşturulmuş ulaşım hizmeti yetersizdir. Sosyal devlet olmanın getirdiği ulaşım hizmeti üniversitemizde gittikçe piyasalaştırılmış ve niteliksizleştirilmiştir. Öğrenciler dolmuşların eline bırakılmıştır. Rektörlüğün verdiği ulaşım hizmeti yetersizdir. Bizler 19 Mayıs Üniversitesi öğrencileri olarak hakkımız olan nitelikli ulaşım hakkını istiyoruz ve bu hakkın kapsamı ve içeriği konusundaki taleplerimiz şunlar. R11, E1 ve ücretsiz ring seferleri arttırılsın. Tramvay durağından hareket eden ringler dolmayı beklemeden hareket etsin. Üniversitelerin yoğun olarak kullandığı yollarda hız kesici platformlar yapılsın. Yurtlara çıkan R11 ve ring seferleri arttırılsın. Ayakta yolcu alımı sınırlansın. Ali Fuat Başgil hukuk fakültesinde eğitim gören öğrenciler için giriş ve çıkış saatlerinde ücretsiz servis hizmeti verilsin diyor Yalçın bu kampanyasında. Ve şimdi Aydan Aygay'ın kampanyasıyla devam ediyoruz. ise Sağlık Bakanlığı. Angay artık hekim katliamına son verilsin diyor ve şöyle eklemiş. Son yıllarda hekime göre başında şiddet ve hakaret ve nihayetinde öldürmeye varan saldırıların artmış olması son derece kaygı verici. Şimdiye kadar devletin üst düzey yöneticileri ve tabipler odasının girişimi ve çabaları sonuç vermedi. Anayasaya göre çalışan her bireyin sağlık koşulları uygun yerde ve güvende çalıştırılması kanunen zaruri olup aksi ise suçtur. Buna istinaden bir an önce hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve acilen hastane giriş çıkışlarına x-ray cihazı konması için çalışmanın başlatılmasını arz ve talep ediyoruz diyen kampanyayı bugüne kadar 2983 kişi imzalamış. Ve şimdi bütün bu kampanya haberlerinden sonra bakalım... Sizlere Change.org nasıl kampanya başlatılıyor, bu konuda sizler nasıl harekete geçebilirsiniz bunların yollarını. Aklınızda değiştirmek istediğiniz bir konu varsa sesinizi duymak istediğiniz bir karar verici olması gerekiyor. Bir konu hakkında sizler gibi düşünen kişileri harekete geçirebilirsiniz bu şekilde. O zaman Change.org sitesine girip kampanyayı başlat kutucuğuna tıkladığınızda yapmanız gereken en basit şey şu soruları yanıtlamak. Kurallar bölümünde dikkatlice okumak lazım. Böylece siz de fotoğraf ve video ekleyerek başlatabilirsiniz kampanyayı. Evet başlatacağınız kampanya kime yönelik bu en önemli? Biliyorsanız birey kurum ya da hükümet organının adı veya varsa e-posta adresini yazmanız lazım. Sonra muhataplardan ne talep ediyorsunuz? Bunları yazmak gerekli. Bu kampanya sizin için neden önemli? Bir başka deyişle insanlar bu kampanyayı neden destek vermeni onu anlatmak lazım aynen buradaki kampanya haberlerinde bizlerin onların gerekçelerini sunduğu gibi siz de tabii ki buna göre kendi gerekçelerinizi ayrıntılarıyla yazabilirsiniz. Dolayısıyla imzalarla birlikte siteye giren herkes bu kampanyayı görebiliyor imza atabiliyor siz de çoğalabiliyorsunuz üstelik ilk imzalayan 50 kişinin imzasını içeren bir e-posta gidiyor muhatabı dolayısıyla onlar da bilgileniyor. Ve dolayısıyla bu sürekli bu şekilde büyüyerek devam ediyor. Üstelik bu başlattığınız kampanyanız haberlerimizi derleyen Sırma Süren'in de dikkatini çekerse ayrıca programımıza konukta olabiliyorsunuz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.